Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi 9. Bölüm Bir vakit namazı kazaya bırakmak öyle büyük bir günahtır ki, Allahu Teala onun cezasını tam olarak verecek olsaydı elbette kuluna bu kadar sene azap ederdi. Velakin lakin tövbe edip kaza eden kuluna ceza vermeyerek iyilikte bulunacaktır. İbn Abbas radıyallahu anhumadan şöyle rivayet olunmuştur: Kıyamet günü olduğu zaman bir adam getirilip Allahu Teala'nın huzurunda durdurulur. Allahu Teala onun cehenneme gönderilmesini emreder. Bunun üzerine o: Ya Rabbi, bu ne sebeple başıma geldi der. Allahü Teala da namazı vakitlerinden geciktirmen bir de yalan yere benim adıma yemin etmen sebebiyle buyurur. Geçmiş büyüklerden biri başından geçen şu ibretli kıssayı anlatmıştır. Ben ölen kız kardeşimi gömerken hiç anlamadan içinde para bulunan kesemi mezara düşürmüşüm. Sonra bunu fark edince insanların dağıldığı bir sırada mezarına gidip açtığımda kabrinin ateş olduğunu gördüm. Hemen toprağa örtüp üzüntülü ve ağlamaklı bir vaziyette anneme döndüm. Ey anneciğim bana kız kardeşimin amelini anlat o neler yapardı dedim. O bana bunu neden sordun deyince ben kendisine kabrinin ateşle tutuşmuş olduğunu gördüğümü anlattım. O da ağlamaya başladı ve yavrum senin kız kardeşin namaza karşı gevşekti. Ve onu vaktinden tehir ederdi. Tam bir abdestle de namaz kılmazdı. Bir de komşular arasında söz taşırdı, dedi. Şimdi iyi düşünelim. Namazı vaktinden geçiktirenin durumu bu olursa, ya hiç kılmayanın hali nice olur? Allahu Teala'dan niyazımız, bizi vakti vaktine tüm şartlarını yerine getirerek, namaza devam etmeye muvaffak kılmasıdır. İbni Abbas, ve ata radiyallahu anhum'dan rivayete göre veil cehennemde bir vadidir ki dünyanın bütün dağları onun içerisinde yürütülecek olsa elbette onun hararetinin şiddetinden erir giderler İşte orası namaza gevşek olan ve vaktinde kılmayan kimselerin yurdudur ancak Allahu Teala'ya tevbe edip kaçırdıklarına pişman olarak kaza yapanlar müstesna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 i̇mam Zehebi Rahimehullah buyurmuştur ki, bir namazı vaktinden geciktiren kişi, büyük bir günah işlemiş olacağından, sahibi kebire vasfını hak eder. Bir vakit namazı olsun tamamen terk eden, aynı zina yapmış ve hırsızlık yapmış gibidir. Zira her bir namazın vaktinden geciktirilmesi, ayrı bir büyük günahtır. Kılınmaması, Ayrıca daha büyük günahtır. Bunu birkaç defa tekrarlayan kişi tevbe etmediği sürece kebair günah ehlinden sayılır. Ama sürekli namazı terk edip hiç kılmayansa en büyük hüsrana uğrayan bedbaht, şaki ve mücrimlerden, sonu kötü olan mahrum ve suçlu kimselerden yazılır. Allahu Teala, Nisa suresinde geçen bir ayette mealen, kendisinden yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, küçük kötülüklerinizi de biz sizden sileriz ve böylece sizi cennet gibi şerefli bir yere girdiririz buyurmaktadır. Buna göre namazı terk etme gibi en büyük günahtan sakınmayanların, diğer günahlarından kurtulmaları ve cennete kavuşmaları, çok uzak görülmektedir. Ulama'nın beyanı ve çile, kaza borcu olan kişi yemek, içmek, uyumak, kendisinin ve bakmakla mükellef olunduğu kişilerin geçimlerini temin etmek için gerekli olan vakitlerin dışında kalan tüm zamanlarını namazlarını kaza etmeye harcamalıdır. Şafi mezhebinde olup kaza borcu olanların müekket yahut gayri müekket olsa da hiçbir sünneti kılmaları caiz değildir. Bu kişilerin bütün vakitlerini kazaya harcamaları gerekir. Sünnet kılmayan bazı şafilerin, farzdan sonra camiden çıkarken, biz şafiiz, kazamız olduğu için sünnet kılamıyoruz demeleri ise, gerçekten büyük bir çelişkidir. Zira mezhepleri onlara borçlarını bitirsinler diye sünnet kılmayı dahi yasaklarken, onlar sünnet vaktinde bile, borçlarını ödememektedirler. Hanefi mezhebinde olan kişilerin borçlarını bitirmek için, Şafii mezhebini taklit ederek, sünnetlerini terk edip, o vakitlerde ve boş buldukları diğer bütün saatlerde kazalarını kılmaları uygundur. Zira 70 rekat nafile ancak, 1 rekat kazaya muadil olabilir. i̇mam Gazali rahmehullah, Namaz kılan kişi tüccara benzer, baş parasını elinde tutmadan hiçbir tacir kar edemeyeceği gibi farzları yerine getirmedikçe de hiçbir namaz kılanın nafilesi kabul olmaz demiştir. Ama film seyretmeye ve gazete okumaya vakit ayırıp da Şafii mezhebini taklit ediyorum diye sünnetleri terk etmeleri büyük bir rezalettir. Günümüzde İslami bir cemaatin kazası olanlar sünnetlerle kazaya birlikte niyet etsin sözlerinin ise hiçbir mezhepte yeri yoktur. Zira abdest şükrü ve tahiyatül mescit gibi namazlar bir niyetle cem olursa da farz ile nafile bir niyetle asla birleşmez. Böyle yapanın namazı boşuna gider. Dolayısıyla kişi kazaya ayrı niyet etmeli, sünnetlere ayrı niyet etmelidir. Ya da Sünnet vakitlerinde kaza kılmalıdır. Namazların kaza edilmesi gerektiğinin delilleri, dinin diri, müminin miracı namaz adlı eserin 442 ve 448. sayfalarında mevcuttur. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 9. Bölüm Sonu